8. Bölüm Gül yüzlerine yağmur gibi gözyaşı dökülen yavru Ümmü Eymen'in kollarında buldu kendini. Onun şefkati sardı. Çöl denilmeye layık bir kum deryasının ortasında kendilerini insanlık namına misafir eden bir ailenin evinde annesini kaybetmek, onu yabancı toprakların koyununa bırakmak ve ayrılmak kolay şey değildi. Amine, evva köyünün kumlu topraklarına gömüldü. Bu acı sahne nur yüzlüğe pek ağır geldi. Annenin üzerine atılan topraklardan daha ağır baskılar altında kaldığını hissetti. Daha sonra acı yolculuk başladı. Ümmü Eymen bir deveye bindi. Anadan babadan mahrum kalan yetim kucağına alındı. Diğer deve yedeğinde olduğu halde yola çıktı. Ebba köyü uzakta ve arkada kaldıkça ara sıra dönüp bakan yavru da gözlerinden insanlığın tanıyabileceği en temiz, en masum yaşları akıtıyor. Bazen annem, anneciğim dediği duyuluyor fakat Ümmü Eymen onu bağrına basıyor, başını okşuyor, bir anne şefkatiyle saçlarını kokluyordu. Deve üzerinde sarsıla sarsıla devam eden bu yolculuk, beş gün sürdü. Nihayet Mekke Vadisi göründü. Kabe'nin yanından geçildi. Abdülmüttalib'in evine ulaşıldı. Abdülmuttalip karşısında torununu görünce dünyaya yeniden gelmiş gibi oldu. Gözyaşlarıyla kucağına atılan torununu öyle özlemiş, öyle göreceği gelmişti ki. Ama ortada bir gariplik vardı. Anne hani annen yavrum? dedi. O zaman bir hıçkırık duyuldu. Ümmü Eymen olanı biteni ağlayarak anlattı. Abdülmuttalip bunları gözyaşlarıyla dinledi. Artık... Dedenin sıcak kucağı onun tek sığınaydı. Bununla beraber sanki o dedesini değil de dedesi ona muhtaçtı. Abdülmüttalip onu yanından ayırmıyor, bir dediği iki olmayacak bir şefkat gösteriyordu. Ümmü Eymen yine onun dadısı ve yakın dostu olarak kalmıştı. Sakın torunumdan gözünü ayırmış olmayasın. Bütün vazifen bu senin. Bu tembih Ümmü Eymen'e yapılmıştı. Cana minnet olan bir tembihti. Çünkü Ümmü Eymen bunu zoraki bir vazife olarak değil, can ve gönülden seve seve yapacaktı. Her ikisi arasında mükemmel bir sevgi bağı vardı. O da Ümmü Eymen için annemden sonra annemdir diye iltifatta bulunurken içinde duyduğu sevgiyi dile getirmişti. Abdülmüttalip torununa karşı sadece şefkat ve merhamet göstermiyor. Onda ayrı ve üstün bir şahsiyetin izlerini gördüğü için ara sıra yapacağı işler konusunda onunla gizlice fısıldaşlı da oluyordu. Torunu da onda sadece dedelik değil, dostluk ve arkadaşlık da bulmuştu. Abdülmüttalip ne kadar aç olursa olsun torunu olmadan sofraya oturmuyor. Otursa da o gelinceye kadar yemeğe el uzatmıyordu. Abdülmüttalip, Odasında yalnızken teklifsizce yanına girebilen de yine sadece torunuydu. Bu halde bir başkasının yanına girme hakkı yoktu. Abdülmuttalip her zamanki adeti üzere Kabe'nin gölgesine serilen minderinin üzerinde bağdaş kurmuş. Etrafındakilerle sohbet ediyordu. Söz konusu edilen kuraklıktı. Uzun zamandır tek damla düşmemişti. Herkesin her tarafta konuştuğu susuzluktu. Her sabah kalktığımda gözüm havada oluyor, diyordu biri. Diğeri ilave etti. Bu gidişle bu sene hep aç kalacağız, kırılacağız. Adam tekrar söz aldı. İlahların da bir şey yapacağı yok. Göz ucuyla etrafı çeviren yüzlerce putu hafifçe sözlükten sonra... ''Kendileri suya muhtaç. Bizim muhtaç olup olmadığımızda onları alakadar etmiyor.'' Yanında bulunan biri fısıldadı. ''Zaten taş değiller mi?'' bir başkası. ''Gazaplarına uğrayabiliriz. Yeter artık.'' dedi. Ancak dilini tutamadı. ''İlah olunca gazap mı yoksa bizim halimizi görüp acımak mı gerekiyor bilmiyorum.'' Bu sözleri söylerken ''İlahlar kızmış olsalar da bir şey fark etmez.'' diyen bir hal vardı. Ancak bir diğeri onun düşündüklerinden daha ötesine geçti. Bunca yıldır karşılarında tepindik durduk. Ama ihtiyaç da taş gibi dursunlar diye değil, adamın o anda taş gibi vermesi gibi bir şekilde cezalandırılmasını bekleyenler vardı. Sen çok oluyorsun artık. Bu sözü söyleyerek ileri yürüyen biri bir başkası tarafından durduruldu. Bu adam ilahlara hakaret ettiyse bırak cezası onlardan gelsin. Evet güçleri varsa cezayı onlar versinler. Her kafadan bir ses çıkıyordu. ''Bir yağmur duasına çıksak nasıl olur? Ne dersin ey Abdülmüttalip?'' Bir anda konunun şekli değişiverdi. İyi bir teklifti bu. Aslında maksat dövüşmek değil, susuzluğa çare bulmaktı. Yüzlerdeki sert ve haşin ifadeler yumuşadı. Yüzler Abdülmüttalip'e çevrildi. ''Güzel olur, yarın sabah çıkalım.'' Etrafa haberler salındı. Herkes aynı derdin ortağıydı. Teklif itirazsız kabul edildi. Dağılırken o adamın, ''İlahsınız, bunu kabul ediyoruz. Ama halimizi görmediğinizde belli.'' diye mırıldandığı duyuldu. Abdülmüttalip geceyi huzursuz geçirdi. Defalarca uyuduğu uyandı. Zihni hep kıtlıkla meşguldü. Sabah olduğu zaman doğru dürüst uyuduğu, uykusunu almış olduğu söylenemezdi. Sabahın erken saatlerinde Kabe çevresine toplanan Yüzlerce kişilik bir topluluk, Abdülmuttalib'in gelmesini bekliyordu. O da gecikmedi. Yanında sevgili torunu olduğu halde kalabalığın önüne geçti. Kadın, erkek, çocuk olmak üzere pek çok insan aynı duygular içerisinde Ebu Kubeys tepesine doğru yürümeye başladılar. Çok yakında Ebu Kubeys'e. Kabe'den nihayet birkaç yüz adım ileride yükseliyordu. Ağır ağır, dinlene dinlene çıktılar. Aşağıda Kabe görünüyor, sağdan soldan kıvrıla kıvrıla gelen vadiler, Kabe'nin buluştuğu yerde toplanıyor, orada düğümleniyordu. Abdülmüttalip halkın ortasında, sevgili torunu da yanında olduğu halde durdu, nefeslendi. Daha sonra gözleri gökyüzünün derinliklerine yöneldi. Allah'ın. ''Şu elinde tuttuğum yetimin hürmetine, senden yağmur istiyoruz.'' diye dua etmeye başladı. Gökyüzünde yağmurun geleceğini gösteren tek işaret yoktu. Göz alabildiğine uzanan ufukların kuşattığı sahada bir koyun başı kadar olsa bulut görünmüyordu. Ama yine de istiyorlardı. Yine de arzı hal ediyorlardı. Bugün olmasa yarın, yarın olmasa ertesi gün için gelecek bir yağmura herkes razıydı. Bu arada Abdülmüttalip'in yanında bulunan nur yüzlü çocuğun da elini kaldırdığı, parmaklarıyla gökyüzüne işaret ettiği görüldü. Abdülmüttalip sık sık, ''Allah'ım bu yetimin hürmetine'' diyerek dua ediyor, herkes ''Amin'' diyordu. Bu sırada ufukta küçük bir bulut belirdi. Hızla arkasından kovalıyormuşçasına ilerliyordu. Ancak bu kadarcık bir buluttan kimsenin bekleyeceği bir şey yoktu. Bunun yüz misli büyüklüğünde bir bulutun getireceği yağmur bile yetmezdi. Bulut koşarcasına ilerlerken gittikçe büyüyor, Abdülmuttalib'in dualarına amin diyen halk bunu da dikkatle, heyecanla izliyordu. Sanki sımsıkı bir bohça halinde olan bu bulut yaklaştıkça açılıyor, dağılıyordu. Onun ardından tekrar akın eden bulutlar görününce doğanın kabul edildiği ile yüzleri bir gülümseme aldı. Gözlerden sevinç ifadesi olan yaşlar dökülürken tepelerine birer ikişer damlanın idmekte olduğunu hissedenler oldu. ''Ufukları sarsan bir gök gürültüsü, dağılın artık, duanız kabul edildi.'' der gibiydi. Sevinç çığlıkları atarak tepeden inmeye başladılar. Abdülmütalip, sevinçten ağlıyordu. Sakalından aşağı inen gözyaşlarını kuruladı. ''Bu yağmuru Allah bize senin hürmetine verdi yavrum.'' dedi. Şimşekler çakıyor. Gök yürültüleri, vadilerde yankılar yapıyordu. Biraz önce birkaç gün sonrası için gelecek bir yağmura bile razı olanlar, evlerine ulaşıncaya kadar sırılsıklam olmuşlardı. Bu hadiseden dolayı Abdülmütalip hakkında şiirler söylendi. Büyük insan olduğu anlatıldı. Araplar izleri değerlendirme konusunda oldukça ileri bir seviyedeydiler. Kum üzerinde bulunan bir ayak izini insanı hayrette bırakacak derecede mükemmel şekilde değerlendirirlerdi. Bir hayvanın izine bakarak onun bu kabileye ait bir hayvan olduğunu veya olmadığını bilirler, yan yana gelen iki insanın sadece ayaklarına baktıklarında birinin baba diğerinin oğlu olduğunu tespit edebilirlerdi. Bu konuda Müdliş kabilesi diğer kabileleri de geride bırakmıştı. Bir gün Müdliş kabilesinden Mekke'ye inen birkaç kişi karşılarında güzeller güzeli bir yavrucak gördüler. Çocuklarla oynuyordu. Yıldızlar arasında 14'ündeki aydan daha belirliydi. Arkadaşlarının arasındayken hemen fark etmemek mümkün değildi. Yanına yaklaştılar. Bu arada siyahi bir kadın. ''Dokunmayın çocuğa.'' dedi. Bu kadın Ümmü Eymen'di. Adamlardan biri telassız cevap verdi. Kötülük yapacak değiliz. Diğeri ilave etti. Böyle bir masuma kötülük yapabilmek için şeytandan beter olmak lazım. O halde siz ne istiyorsunuz? Sadece seveceğiz, bakacağız. Maksadınız nedir? Neden başka çocuklara bakmıyorsunuz? Biz bu çocukta hiçbir çocukta görünmeyen haller görüyoruz. İzin verin, biraz yanımızda dursun. Ümmü Eymen seslendi Muhammed gel oğlum Bak bu amcalar seni görmek istiyor Adamlar onu tepeden tırnağa süzdüler Bilhassa ayaklarına baktılar Daha sonra Başını okşadılar Ümmü Eymen'e teşekkür ettiler Bu kimin çocuğu? Abdülmüttalib'in Adam başını salladı Asil bir aileden geldiğinde hiç şüphe yok 80 yaşına ulaşan bir insan zamanının çoğunu dinlenerek geçirir. Abdülmuttalip de öyle yapıyor. Kabe'nin gölgesinde dinleniyordu. Muhallaka şairi i bir beytini hatırladı. ''Hayatın ağır yüklerinden usandım. Evet, kim 80 sene yaşarsa mutlaka usanır.'' diyordu Züheyr. Abdülmuttalip de öyleydi. Tığı gibi tuttuğunu koparan bir delikanlı olduğu günlerine kendi de inanamayacak kadar ihtiyarlamıştı. Başında ağırmayan bir tek saç, sakalında bir tek tel kalmamıştı. O yaşa ulaşan herkes gibi ona da yolcusunu almak üzere uğrayacak ölüm kervanı gelinceye kadar bir köşede dinlenmek kalıyordu. Selam sana ey Abdülmuttalip! Selam olsun size ey mütleşliler Buyurun, şöyle oturun. Gelenler oturdu. Abdülmüttalip hal hatır sordu. Müddiş kabilesinden tanıdıkları vardı. Onlardan bahsetti. Daha sonra onlara geliş sebebini sordu. Biri, bugün çocuklar arasında güzel bir yavru gördük. Yanındaki kadın senin oğlun olduğunu söyledi. Evet oğlum, daha doğrusu torunum. Adam bir iki saniye bekledi. Biz çocuğu görünce merak ettik. Yanındaki kadından izin aldık ve onu muayene ettik. Bizim vardığımız neticeye göre makam İbrahim'deki ayak izleriyle bu çocuğun arasında sıkı bir bağlantı var. Biz kendi ölçeğimize göre bu çocuğun onun soyundan olduğunu söyleyebiliriz.'' Abdülmüttalip bu neticeden pek memnun olmuştu. ''Evet'' dedi. makam İbrahim'deki izler bu yavrunun büyük dedesinin ayağının izleridir. Çünkü o izler Peygamber Hazreti İbrahim'e aittir. Biz de onun soyundan geliyoruz.'' Ben soyumdan gelen bütün atalarımın isimlerini saya saya Adnan'a kadar çıkabilirim. Adnansa biliyorsunuz ki Hazreti İbrahim'in soyundandır. Aradan birkaç gün geçti. Abdülmuttalip Necran kadısı ve sahibi olan bir dostuyla sohbet ediyordu. Rahip mesleği icab olarak dini konulardan bahsediyor. Yüzyıllardır Peygamber gönderilmediğini söylüyordu. Hazreti İsa'nın devri üzerinden yüz değil, yıllar geçmiş, gelmesi mutlaka lüzumlu olan bir peygamber beklenir olmuştu. Rahip sözlerine şöyle devam etti. Biz İsmail oğullarından gelecek ve peygamberlerin sonuncusu olacak bir peygamberin sıfatlarını kitaplarda okuyup duruyoruz. Bu malumata göre o peygamberin meydana çıkacağı yerse burası yani Mekke şehridir. Adam, Gelecek peygamber hakkında geniş bilgiye sahipti. Gözlerinin rengine, ayağının şekline, iki omuz arasında bulunan bir işarete varıncaya kadar özelliklerini anlatıyordu. Abdülmuttalip bunları merakla, ciddiyetle dinliyordu. Bu sırada değerli torunu gelmiş, dedesinin yanına oturmuştu. Ey Abdülmuttalip, bunlar uydurma değildir. Din kitaplarından gördüğümüz, devam edemedi sözüne. Birden gözleri gelen çocuğa takılmıştı. Dikkatle bakıyordu. Gözlerine, ellerine, ayaklarına, sırtına baktı. Bu kimin çocuğu ey Abdülmüttalip dedi. Benim çocuğum. Olamaz. Asla olamaz. Neden? Adam yavaşça fısıldadı. Sanki çocuğa duyurmak istemez gibiydi. Çünkü bu çocuğun babasının hayatta olmaması gerekiyor. Nedenmiş o? Bak ey Abdülmüttalip. Bu çocuk deminden beri anlattığım peygamberin sıfatlarını taşıyor. Sen onun babası olduğunu söylüyorsun. Halbuki bizim kitaplardan edindiğimiz bilgiye göre bu çocuğun yetim olması gerekiyor. Sen onun babası olamazsın. Abdülmüttalip onun sözlerini tasdik etti. Doğru söylüyorsun. Gerçekten de bu çocuğun babası, yani benim oğlum, daha da doğmadan vefat etmiştir. Ben dedesiyim ama babasından çok seviyorum onu. Bu benim her şeyim. Şimdi oldu ey Abdülmüttalip. Ancak bu çocuğu iyi koruman lazım. Yahudiler onu görür görmez bilirler. Bilince de bir zarar vermeleri mümkündür. Bu sözler Abdülmüttalip'i torununa bir kat daha bağlamıştı. mütalip sönmek üzere olan bir hayatın son günlerini yaşadığını anlıyordu. Kendi zamanında yaşayanların gıpta edeceği bir ömrü sürmüştü. Herkese iyi muamele yapmış, herkesin hürmetini kazanmıştı. Fakirleri doyurmuş, dullara, yetimlere yardım etmiş, ömrü boyunca zinaya yaklaşmamış, yaklaşılmasını hoş görmemişti. İçkiden hoşlanmıyordu. Çünkü içenlerin düştükleri sefil ve perişan hale gelmeye hiç tahammülü olmayan bir vakar ve edebin sahibiydi. Mekke'nin hakim olarak hırsızlık yapanların ellerini keser, elinden geldiğince kız çocuklarının öldürülmesine engel olurdu. Fenalık yaptığını gördüğü kimseyi kırbaçla dövdüğü olurdu. Ahirete inanıyor, Allah'ın varlığını, azamet ve büyüklüğünü kabul ediyordu. Zamanında epey yaygın olan putlara tapma illetinin onu da sarıp sarmadığını bilmiyoruz. Ramazan ayı geldiği zaman azığını alır, Mekke yakınlarında Hira Dağı'na gider. Orada tek başına kalır, kendince ibadet eder, düşünceye dalardı. Bu ilk hafta onun tarafından yapılmış, daha sonra onun gibi bu inziva, bir köşeye çekilme adetini benimseyenler bulunmuş, halkın gürültü dolu hayatından çekilerek bu dağda, Geceli gündüzlü bir ay boyunca ibadet yapanlar görülmüştü. Burada yapılan ibadetin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Uzun boylu, yakışıklı, sabırlı, akıllı, terbiyeli, anlayışlı kavrayışlı, heybetli, mert ve cümert bir insandı. Mekkeliler ona ikinci İbrahim derlerdi. Bütün Arapların Peygamber İbrahim Aleyhisselam'a karşı beslediği büyük hürmet düşünülürse... Mekkelilerin Abdülmüttalip hakkında ne derece saygı ve hürmet duydukları anlaşılabilir. Kabe'ye ait bütün hizmetler Abdülmüttalip'in idaresi altında yürütülüyor. Hiç kimse Mekke'de ondan başka bir idareci düşünmüyordu. Çünkü Abdülmüttalip bu makama zorbalıkla değil, mürüvvetiyle, fazilet ve şerefiyle sahip olmuş, düşünen ve ileri gelen kabile reisleri onu bu makama layık görmüşlerdi onun bu makama layık olmadığını söyleyebilecek bir tek fert olamazdı. Çünkü Mekke hudutları içerisinde kimse kalkıp da Abdülmütalip'ten kötülük gördüğünü iddia edemez, hatta onun iyiliğini gördüğünü inkar edemezdi. Ve bir gün... Abdülmuttalip hastalandı. Yapılan uğraşmalar... Başvurulan tedavi yolları... Çare olmuyor. Gittikçe hayattan uzaklaşmakta olduğu görülüyordu. Abdülmuttalip bu hastalığın... Atlatılacak çeşitten olmadığını anlamıştı. Ancak onun zihni... Düşünmeye en layık gördüğü torununaydı. Onu ne yapacağı... Kime bırakacağı konusu düşündürüyordu. Bu güne kadar... Onun için gücünün yettiği her şeyi yapmış, üzerine toz kondurmamaya çalışmış, ona gerçek bir baba, gerçek bir dede olmuştu. Ama Abdülmuttalip de fani bir varlıktı. Ecel gelmiş, ölüm meleği kapıya dayanmıştı. Ara sıra baygınlık çöküyor, kendinden geçiyordu. Bu sırada, Muhammed'im, sevgili Muhammed'im diye sayıkladığı duyuluyordu. Kendine geldiği zamanda ise, bütün meşguliyeti onunlaydı. Bir zamanlar onun babasını yani kendi ola Abdullah'ı kurban etmeye çıktığı günleri hatırladı. Şayet o adanı yerine getirmiş olsa bugün gönlünü saran, ihtiyar kalbini ateşler içerisinde cayır cayır yakan bu sevginin sahibi de olmayacaktı. Ama büyük hikmet sahibi Allah her şeyi onun hürmetine yaratmıştı. O olmazsa başka varlıkları yaratmanın manası kalmayacaktı. Bütün alemlere Allah'ın sayısız rahmeti onun vasıtasıyla onun kanalından dağılacaktı. İnsanlık onun rehberliğinde hak yolu, saadet yolunu bulacak. Allah'a giden yolu en kamil manasıyla insanlara o gösterecekti. Bu sebeple bir değil bin Abdülmuttalip bir gelse, İlahi kudret bunun önüne geçecek ve Abdullah kurtulacaktı. Kainatın servetinin onun neslinden, onun oğlu olarak dünyaya şeref vermesi ezili ve ilahi takdirin gereğiydi. Atike, buyur babacığım, su ver. Atike henüz getirilen zemzem suyundan doldurup verdi. Abdülmuttalip birkaç yudum içti. Şifa olsun babacığım, sağ ol yavrum. Hatırlıyor musun babacığım, zemzemi kazdığın günleri. Abdülmuttalip başını salladı. Evet diye fısıldadı. Daha sonra adike çıktı, Abdülmuttalip geçmiş günlere dağıldı. Aydın Ağdor isimli programımızın 8. bölümünü dinlediniz.